Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programı ile sizlerle bir araya geliyoruz. Ve bu programda Kentin Gizli Öyküleri programında ilham veren yaşam öykülerini anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Şehrimizin sokaklarında gizli kalmış yaşam öyküleri var ve bu yaşam öyküleri bugün dünyanın daha güzel bir yeri olması için Oldukça anlam katan, değer yaratan öyküler. Biz de istiyoruz ki Kentin Gizli Öyküleri programında bu tarz yaşam öykülerini sizlerle bir araya getirelim. Ve ilham veren yaşam öykülerini daha geniş kitlelere duyuralım. Bugün de programımıza yine çok özel, çok değerli bir isim bizlerle birlikte olacak. Programımıza konuk oluyor ve yaşam öyküsünü dinleyeceğiz. Yaşam öyküsü bakalım bizi bugün nerelere sürükleyecek, nelere tanıklık edeceğiz. Konuğumuz sevgili Beril Tokcan. Beril Hanım hoş geldiniz programımıza. Başladık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza öncelikle konuk olmayı kabul ettiniz. Bugün bu mikrofonlardan yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiniz. Bunun için size kocaman teşekkür etmek istiyoruz programımızın girişinde. Çok sağ olun. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Beril Hanım sormak istiyorum. Beril Tokcan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Evet. <gülüyor> Ee, benim yaşam öyküm 1976 yılında İstanbul'da başladı İstanbul'da doğdum ee, o dönem e, cadde bostanda oturuyorduk e, ilk üç buçuk senem orada geçti e, aile apartmanında e, karşı binada e, ninem oturuyordu anneannemin annesi üst katta dayılarımız oturuyordu e, üç buçuk yaşındayken e, babamın e, aldığı bir görev e, vesilesiydi e, İngiltere'ye taşındık Londra'ya taşındık ve orada iki sene kadar kaldık e, e, Donuz'da İstanbul'da Caddeboslan'da çok aileyle aile apartmanında e çok daha güvenli bir alandayken daha çocuk yaşta belki de hatırlamanızın zor olduğu bir dönemde 3,5 yaşında Londra'ya bambaşka bir yaşama gidiyorsunuz. Belki de çocukluğunuza dair geriye dönüp hatırladığınızda İstanbul günlerini hatırlıyor musunuz yoksa direkt Londra günleri mi geliyor aklınıza? Direkt Londra günleri geliyor maalesef evet. evet. Peki aslında ee... gözünüzü Londra'da açtınız diyebiliriz öyle anımsadığınızı düşünebiliriz. Londra'ya gittiniz ne kadar sürdü orada o hikaye? Ee, orada iki sene kaldık. Ee, kardeşim, erkek kardeşim Kerem orada doğdu. Ee, ben okula orada başladım. Önce yuvayla sonra ilkokul Bire orada başladım. Ee, sonra 5,5 yaşındayken ben e, Türkiye'ye geri dönüş yaptık. Pardon özür dilerim 6,5 yaşındayken geri dönüş yaptık. Ee, ve burada tekrar ilkokul Bire yazıldım. İlkokul 1'e e, Türkiye'de e, bambaşka bir okulda e, Türkçe olarak e, yeni arkadaşlarla Başladım. Benim için çok e, dönüş üzkütcüydu. E, onu çok net hatırlıyordum. E, çünkü, işte benim bahsettiğiniz gibi oradaki aslında güvenli alanından çıkıp burada yetiştiğin bir hayata e, başlamak e, beni korkutuyordu. Ve çok çocuk e, ama yaşta aslında çok erken evet. bir yaşta. E, evet. Londra'da e, Türkiye'den Londra'ya gitmek. Orada aslında kendinizi hatırladığınız dönemler, çocukluğunuzun e, o. Erken çocukluk dönemi dediğimiz dönemler orada geçiyor ve daha sonrasında Türkiye'ye dönüyorsunuz. Bir anda Türkiye'de bambaşka bir kültür, bambaşka bir yaşam ve siz okul hayatına başlıyorsunuz. Oldukça da zor olmuş anladığım kadarıyla. Evet ama geriye dönüp baktığım zaman belki de bütün bu değişimler işte hayatta karşıma çıkanlara karşı adapte olabilme, esneyebilme becerimi geliştirmeye başladığım dönem olabilir diye düşünüyorum. E, çünkü ilkokul 1, 2, 3'ü bir okulda okurken e, sonra 4-5'i okumak için başka bir okula geçtim. E, işte ondan sonra 5. sınıf e, sonunda sınavlarla yeteneği işte ortaokul lise deneyimi oldu. E, ondan sonra da e, üniversite maceram başladı. Ee, orası da biraz eğlenceli aslında hikaye olarak. Çünkü ben e, restorasyon okumak istiyordum. E, mimari okumak istiyordum. Ama puanım tutmadığı için e, jeoloji mühendisliğine girdim de. E, orada ilk sene jeoloji mühendisliğini okurken e, aynı zamanda bir dergide de çalışmaya başlamıştım. E, art direktörün yanında yardımcı olarak ve art direktörle çalışırken de grafik tasarıma ilgi duymaya başladım. üzerine grafik tasarımla <gülüyor> ilgi duymaya başlamanız ve sonrasındaki hikayeyi konuşacağız ama e, ortaokul, <gülüyor> lise, üniversite dönemi nasıl bir öğrencilik dönemiydi? Nasıl Dönüp baktığınızda kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl bir öğrenci olarak görüyorsunuz? Ee, çalışkan bir öğrenciydim. Yani e, hadi sınıfın e, en çalışkan öğrencileri değildim. E, en, en çalışkan öğrencilerden belki değildim ama sorumluluklarımı bilen, e, derslerimi düzenli, Ödevlerimi yapan sınavlarda güzel notlar alan bir öğrenciydim. Okumayı öğrenmeyi seviyordum. Aynı zamanda mesela lisede çevre konusuna çok duyarlı olmaya başladığım bir dönemde o, orta sondan itibaren okulda bir panoyu yönetimden izin alıp işte çevre panosu olarak. Ee, düzenlemeye başlamıştım. Her hafta çevreyle ilgili e, doğal hayatla ilgili e, yeni yeni bilgiler oraya e, koyuyordum. İşte doğal Hayat Koruma Derneği'nde gönüllü olarak çalıştığım bir dönemdi. E, sonra lisedeyken yine yazın mesela e, Bundan kitabımda da bahsettim. İlk farklı gelişim çocuklarla olan deneyim de Hürriyet'in Güzin Abla köşesinde bir mektup vardı bir okuldan gelen. İstanbul'da farklı gelişim gösteren çocukların olduğu bir okulda. Maddi destek, maddi kaynak arıyorlardı. Benim de yaz tatilinde İstanbul'da olduğum bir zamandı. Okul arayıp Öğrenci olduğundan bahsetmiştim işte param yok ama istiyorsanız e, ben gelip bir fiil orada çalışabilirim ve yardım edebilirim diye aramıştım ve orada iki ayım geçti e, çocuklarla beraber bana verilen görevleri yapıyordum. Dolayısıyla yani çevreye insanlara duyarlı olduğum duyarlı e, yar, yardım, yardım etmeye çalıştığım evet, boş Hı. anları böyle değerlendiriyordum. Ne güzel. Ee, Peki üniversite dönemi duyarlı bir e, çocukluk ve gençlik dönemi aslında. E, daha erken yaşlarda başlayan, e, farklılıklara karşı gelişen bir duyarlılık görüyoruz. Sonrasında üniversiteye az önce bahsettiğiniz gibi e, geçtiniz. İTÜ'de jeoloji mühendisliği, doğru hatırlıyorum değil mi? Jeoloji evet, mühendisliği evet. Bir yandan da tasarım hayatınıza girdi. Evet. Ne evet, tasarım hayatıma geldi. Ee, bunun üzerine işte e, tasarım denince Avrupa'da tabii İtalya akla geliyor. E, İtalya'ya gitmek istedim. İtalya'da tasarım okumak istedim. E, çok şanslıyım ki ben her konuda çok destekleyen bir ailem oldu. İtalya İtalyanca bilmememe rağmen o bir seneyi ben İtalyanca öğrenmeye e, adayıp e, sonra oradaki okula yazıldım. Milano'da grafik e, tasarım okumaya gittim. E, böyle her e, sabah sınıfa elimde test kayıt ile girer. E, dersleri kaydeder. Sonra akşam eve gidince çözmeye çalışırdım. Çünkü e, atladığım yerler de vardı. Beni. Bir senelik bir İtalyanca ile orada işte teori derslerini anlamak oldukça zor. E, öyle çözümler yaratırdım kendime. Ama çok keyifli bir öğrencilik dönemi oldu İtalya'dayken erken. E, ve e, bir sene öğrenci değişim programıyla yurt dışına gitmeye hak kazandım. Bunların içerisinde de e, işte İskoçya vardı, İngiltere vardı alternatif olarak, e, Avustralya vardı, Amerika vardı. E, ben Avustralya'ya gitmeyi tercih ettim. Diğerleri hani İngiltere'yi kötü yaşamışlığım vardı. Teyzem İta İngiltere'de yaşıyordu, ona gidip geliyordum. Hani daha ulaşılabilir bir yer ama Avustralya çok cezbetmişti. Bir daha hayatımda ne zaman gidebilirim acaba Avustralya'ya diye düşündüğüm bir dönemdi. Oraya gitmek istedim. Ve Şimdi Avustralya'ya? E, tabii tabii gittim bir, bir dönem diye gittim sonra İtalya'daki e, yani İtalya'da e, tasarım belli kalıplar üzerinden kötü kalıplar üzerinden e, eğitim verilir. Avustralya yeni bir ülke olmasını getirdiği ve çok e, farklı e, ülkelerden insanların bir araya gelerek e, yarattıkları bir topluluk olması nedeniyle çok deneyserler ve çok yeniliklere açıklar. E, İtalya'dan çok farklı geldi oradaki tasarım e, kültürü. E, bunun üzerine o bir dönem orada olmak bana yetmedi. Döndüm İtalya'da üniversiteyi bitirip ikinci üniversiteyi okumak için e, Sidney'e gittim Avustralya'da. Bir dört sene e, orada hem e, okula gittim hem e, çalıştım. Ve çok keyifli zamanlar geçirdim aslında. Çok güzeldi orası da. Ama günün sonunda çok uzak bir ülke. E, ve ben yani ülkeme faydam olsun istedim. E, bütün bu biriktirdiğim e, altyapıyı Türkiye'ye getirip Türkiye'de bir şeyler yapmak istediğim için. 2003 yılında İstanbul'a dönüp kendi grafik tasarım atölyemi kurdum. Peki İtalya'dan sonra Avustralya sonrasında orada da geçen ikinci üniversite ve iş hayatı onca yıldan sonra tekrar Türkiye'ye dönmek kendi işinizi kurmak nasıldı nasıl gelişti sonrasında? Tabii 9 sene yurt dışında yaşadıktan sonra dönüş çok kolay olmadı. <gülüyor> Bir adaptasyon süreci e, oldu ama e, işimi çok seviyordum. Tutkuyla yapıyordum. E, çok heyecan veriyordu burada e, tasarım yapmak. E, çok da güzel projeler yaptık. E, farklı ekiplerle, farklı e, müşterilerle beraber ee, ve sonrasında 2008 yılında İtalya'dan bir iş teklifi geldi. Orada bir e, kurumun e, tasarım bölümünün başına geçtim. İki sene İtalya'ya gittim tekrar. E, o da çok güzeldi. Tekrar İtalya'ya onca sene sonra geri dönüp çalışmak. Ama e, bu arada evlenmiştim. Çocuk sahibi olmak istiyorduk. E, çocukları Türkiye'de yetiştirmek istiyorduk. Bu yüzden de 2008 yılında tekrar Türkiye, İstanbul'a geri dönüp Famile kaldım ee, ve 2011 yılında erken bir şekilde 29 haftalık e, Deniz ve Emre'yi e, kucağımıza e, alamadık aslında çünkü 5 haftalık e, çok zorlu bir kü küvez dönemi oldu ama 29 haftalık dünyaya geldiler. Erken doğumla beraber ikisi çocuklarınız oluyor ve 5 e, haftalık zorlu bir küvez döneminin ardından küvezden çıkıyorlar hayattalar. Ve sizinle evet. birlikte var ve sizin hayatınızda yeni bir sayfa açılırken tam aslında belki de hayatınızın kırılma anı değil mi? Evet tabii. Yani, e, ne yaşadınız? Ne e, oldu Beril Tabii aile kurduk. E, başarılı bir işim var. Türkiye'ye döndük. Artık burada e, tekrar start düğmesine basacağımı düşünürken e, 13 aylıklardı Emre'ye Sarah Belparsi teşhifi kondu. E, Sarah Belparsi'de e, Doğum e, anne karnında, doğum esnasında veya sonrasında yaşanan işte e, oksijensiz kalma ya da kanamaya bağlı beyin hasarı. Bunun emme de hangi noktada olduğunu maalesef bilmiyoruz. Erken doğan çocuklarda olabiliyor. Ee, ama o bir sene içerisindeki küvezden çıktıktan sonra Emre'nin e, denize göre geç kalan becerilerini, yapamadığı şeyleri gördükçe o işte annelik sesi bana yolunda bir şeylerin gitmediğini söylemeye başlamıştı zaten. Ve 13 aylıkken Emre e, çekilen MR sonucu, beyin MR'ı sonucu Seber Parti teşhisi kondu. E, teşhisi koyan nörolog e, beyin hasarına bakarak Emre'nin bundan sonraki e, hayatıyla ilgili neleri yapıp neleri yapamayacağını e, baz aldı. çok net bir tablo çizdi bize. Yani Emre e, yürüyemeyecek, kuvvetle muhtemel konuşamayacak kadar net, e, kararlı e, geri bildirimde bulundu. Ne hissettiniz, e, ne düşündünüz o anda? Ben şunu düşündüm, bir yaşındaki bir bebeğin ee, yani o zaman daha o zaman nöroplansisi de değil, terimini bile bilmiyordum. Ama annelik iç bana bir yaşındaki bir bebeğin hayatta neleri yapıp neleri yapamayacağına dair bu kadar kararlı bir şekilde konunun uzmanı da olsa e bu kadar net bir kablo çizmesini çok doğru bulmadım. Ve e kendi kendine bir söz verdim. Emre'nin gelişimini bir adım ileri kaçıyabilmek için potansiyelini bir adım ileriye taşıyabilmek için var mı yok mu ben e, harcayacağım dedim. E, ve o, o işte o bizim kırılma anımız e, noktam oldu. E, çünkü ondan sonra tabii çok derin bir araştırmaya girdim. Türkiye'de neler yapılıyor, yurt dışında neler yapılıyor. İşte uzmanların sitelerine giriyorum, farklı forumlara giriyorum, Türkiye'deki forumlara giriyorum. İşte o zaman sosyal medya e, şu anki kadar tabii ki yaygın değil. E, forumlar var. İşte Amerika'daki forumlar Kanada'daki forumlar, dünyanın farklı yerlerinde benzer süreçlerden geçen aileler neler yapıyor diye araştırırken bir metot hep çıkmaya başladı karşıma. Anatolian metodu diye geçiyor ve Anatolian'da o dönem yeni bir kitap çıkarmıştı çocuklara yönelik bir kitap ben o kitabı getirdim yurt dışından ee, okuduğum zaman çok aklıma yattı yani yaklaşım olarak çok aklıma yattı. Ee, biz o dönemde Türkiye'de e, fizyoterapiye başlamıştık ama ben hep yanına neler katabilirim nasıl geliştirebilirim diye bakıyordum ee, ve bu metodu okuduktan sonra anlatım yaklaşımını okuduktan sonra kesinlikle denememiz lazım dedik ama maalesef ne Türkiye'de yine yakın e, çevrede e, Avrupa'da o dönem yaygınlaşmamıştı ve uygulayıcıları yoktu. Ee, bunun üzerine e, Kanada'ya gittik biz e, ve Kanada'da 3 hafta diye gidip gün gün gelişim görünce ben e, oradaki kalışımızı ailenin de desteğiyle iki buçuk aya kadar uzattım ve hakikaten biz her gün orada mucize yaşadık. Dolayısıyla Türkiye'ye döndüğümüz zaman e, benim için Emre'nin e, gelişiminde bu metodun e, lokomotif olacağı artık aşikardı. E, ama dediğim gibi yani uygulayıcıları yok. Yoktu. Bir dönem çok yurt dışına gidip geldik. Ama bu e, uzun vadede çok mümkün bir şey değil tabii ki. E, maddi manevi mümkün değil. Dolayısıyla hem e, Emre'nin gelişimine katkı sağlaması için hem de Türkiye'de bu metodu ulaşılabilir kılabilmek için farklı arayışlara girdim. Öncelikle bu Anad'ın kitabını Türkçe'ye çevirmek istedim. Ve bunun için e, bir yayın eviyle anlaştık ve sınırlarını aşan çocuklar olarak Türkçe'ye çevirdim. Aslında bu ee, kitabı siz okumuştunuz. Bu kitabı yurt dışından getirmiş, sahip olmuş ve okumuştunuz. Ama evet. Emre gibi olan başka çocuklar da yararlansın. Türkiye'de insanlar bu yöntemin farkına varsın ve e, bu durumda olan birçok çocuğun gelişimine katkı sağlasın diye bu kitabı Türkçe'ye çevirmek için mücadele veriyorsunuz ve bir yayın bunu çevirmeyi kabul ediyor ve sizin de katkılarınızla tamam. bu kitap Türkçe'ye çevriliyor. Tabii ee, çünkü siz... aslında metod... Çok özür dilerim sözünü kesin Kenan Bey. Metod öğrenmeyi öğreten bir metod. Yani beynin öğrenme e potansiyelini geliştirmek üzerine yazılmış bir kitap. Ee, sadece farklı gelişim gösteren çocuklar için değil aslında bütün çocuklar hatta yetişkinler için uygulanabilir teknikler içeren bir kitap. Ee, dolayısıyla da bunun Türkiye'de var olması lazım. Yani sadece metodun biri bir uygulaması değil ama e, yani benim şu an çocukların e, okullarındaki öğretmenler bile okudu bu kitapları. E, herkesin faydalanabileceği bilgiler var. E, ve dediğimiz gibi yani burada e, temelde aileler e, yararlansın diye ama e, çok daha geniş, nörotipik gelişim gösteren çocukların aileleri de yararlanabilir bu kitapta. İlk benim adımım bu oldu. Yani Türkiye'de bu kitabı ulaşılabilir kılmak farklı şehirlerde. Sadece İstanbul'da değil ona bağımsız aynı zamanda da yurt dışından eğitmenler davet etmeye başladım Türkiye'ye. Ama bu da e, bir noktada e, çok kısıtlayıcıydı. Çünkü yurt dışından yani hem çok zordu hem de ben bunu Türkiye'de yaygınlaştırmak istedim bu metodu. E, hem Emre'nin e, hayat boyu ihtiyacı olabilecek desteği daha bilinçli bir şekilde ona verebilmek için hem de e, dediğim gibi yani Türkiye'de e, bu metodu ulaşılabilir kılmak, lokal olarak ulaşılabilir kılmak için e, gidip eğitimini aldım. Benle beraber o dönem tanıştım. iki anne daha geldiler hep beraber eğitim aldık sonraki eğitimlerde başka aileler başka anneler de geldi dolayısıyla şu an daha fazla uygulayıcısı var ama e, çok şükür ki var e, ve yani hep e, bizim hedefimiz hem kendi çocuklarımızda hem başka çocuklara ve ailelerine e, faydalı olabilmek peki e, sonrasında bir de kitap yazdınız bildiğim kadarıyla evet <gülüyor> Ben artık özgürüm diye geçen Ekim ayında çıktı. Bu yolun başında Emre'nin teşhisi konduğu zaman ben kendimi çok yalnız hissettim. Çevremde benzer süreçlerden geçen başka anne babalar yoktu ve eksikliğini çok hissetmiştim. Ee, kitapta bizim hem annenin e, yolculuğunu, hem benim anne olarak dönüşüm yolculuğumu, bu metotla da buluştuktan sonraki dönüşüm yolculuğumu, hem kardeşi Deniz'in yolculuğunu e, yazdım ve bu deneyimleri yazarken aslında e, başka anne babalara da umut vermek, onların e, ellerinden tutmak, o anne babaların içindeki gücü onlara hatırlatmak istediğim için yayınlamak dedim. E, çünkü dediğim gibi ben e, bu metodu yaratıcısı Anad Daniel e, onun öğretileriyle ben dönüştüm. Benim emreyle olan etkileşimim dönüştükçe onun ne kadar geliştiğini gördüm. Onun gelişiminde benim dönüşümüm aslında izme yaratan nokta oldu. E, bu gücü ailelere hatırlatmak için dediğim gibi onların ellerinden tutmak için deneyimlerimizi e, doğrularımızı hatalarımızı her şeyle, tüm hani şeffaflığıyla paylaşmak istedim. Ne güzel. Peki Belin Hanım, ee, şu an ilk başta aslında Serebral parça olduğunu söylediklerinde Emre'ye ee, muhtemelen yürüyemez ve konuşamaz demişlerdi. Şu an geldiğiniz evet. nokta nedir? Şu an geldiğiniz nokta yani Emre... Ee... Şunu söyleyeyim ben benim için her zaman Emre'nin e, beceril yani motor becerilerinden çok kendi bedeniyle barışık bir çocuk olarak yetişmesiydi. Kendi kendi bedeninde mutlu olarak yetişmesiydi. Bunu e, sağlayabildiğimi düşünüyorum. E, farklılıklarının farkında, zorlandığı alanların farkında. Ama onların üzerine gitme e, becerisine sahip bir çocuk. Motivasyonu çok yüksek olan bir çocuk. Bence bunlar motor becerilerinin çok daha üstünde. Çünkü eee yani farklı gelişim gösteren bir çocuk olarak toplum içinde var olabilmek e, çok kolay bir şey değil. E, aile için değil, çocuk için hiç değil. E, burada işte o iç, içsel kaynaklarına güçlü tutabilmek, e, o dirayeti onlara, o duygusal esnekliği onlara verebilmek çok önemli. Bu konularda... E, yani doğru bir yolda ilerlediğinizi şimdilik düşünüyorum İnşallah bundan sonra da öyle gider ama onun dışında Emre çok şükür konuşuyor İngilizcesi var okula gidiyor dördüncü sınıfta kardeşiyle beraber. E, kaba motor gelişiminde hala geriden geldiğimiz e, noktalar var ama biz süreç içerisinde bu metodun da öğretileriyle hep yapabildiklerine odaklandık. E, nerede e, şey sistemi onunla orada buluşup oradan ona bir şeyler verebilmeye işte bir adım ileriye götürmeye çalıştık. Dolayısıyla ona kendini aslında hep başarılı hissettirerek bunu yaptık. O motivasyonun kaynağı da oradan geliyor. Yani eksikliğine değil noksan olana değil var olana odaklandık. Denge problemi var işte miyim, koşmada zorlanıyor onun gibi şeyler var ama bu e, onun bağımsızlığı konusunda bir engel değil şu an için oldukça bağımsız ve de, demin de söyleyeyim gibi kendiyle barışık bir çocuk çok şükür ne e, Beyazım, başlı... devam ediyoruz süper Hı -hı. muhteşem bir mücadele yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz bundan sonrası için planlarınız nedir ve dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz diyeyim bu metot beni emeğiyle olan ilişkimi ve nihayetinde de onu dönüştürdü. Bunun olabileceğini gördüğümde işte çok derin bir yerden ben bunun herkesin bilmesi gerekir ve bunun yayılmasını sağlamalıyım diye düşünmüştüm. Ee, bu nedenle de işte anata kitabını çevirdim kendi kitabımı yazdım. Ee, metoda ulaşamayan kişiler de prensiplerine ulaşsın hayatlarına katkı ve çocukların gelişimine faydası olsun diye umdum hep. Evet. Benim ilerisi için e, umudum bu metodun daha Türkiye'de yaygınlaşması, daha fazla uygulayıcısının olması. Keşke e, fırsat olsa e, bu metodun eğitiminin Türkiye'de verilmesine vesile olabilsek. E, umuyorum ki ileride bu da mümkün olacak. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç var. E, ama e, sevgiyle, sabırla, e, o şifanı kaynağına da bulamıyorum. E, Ulaşıyorsunuz. Ee, önemli olan işte çocukla bir olabilmek, onunla bağlantı kurabilmek. Ee, onu düzeltme anlayışından bu bağlantı kurup çocuk neredeyse oradan onu besleyebilmek, yeşertebilmek. Ee, buralarda e, ailelere... E, Umut vermeye çalışıyorum. Bizim hikayemizde ilham olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi inşallah daha da bu metod yaygınlaşır. Daha farklı illerde Türkiye'nin her yerine yaygınlaşır. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar. Çok sağ olun. Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Ee, gerçekten ilham veren bir yaşam öyküsüydü. Bugün programımıza konuk oldunuz. Ee, çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Davetiniz için, like gördüğünüz için. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Beril Tokcan'dı. Beril Tokcan yapılamaz, edilemez denen, söylenen çeşitli yargılara rağmen hayatı boyunca aslında oğlu Emre için bir mücadelenin peşine düştü. Ben biliyorsunuz Dünya Kadınlar Günü'ydü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü ve herhalde kadınların var olduğu hiçbir mücadele yoktur ki kaybedilsin. Kadınların inancı mücadelesine, İnanılmaz bir öyküydü, inanılmaz bir kadın öyküsüydü bir yandan da Beril Hanım'ın yaşam öyküsü. Ve söylediği çok kıymetli şeyler vardı. Sevgiyle, şefkatle yaklaştığınızda ve eksik olana değil, yapılamayana değil, var olana, sahip olana odaklandığımızda başarı galiba kaçınılmaz oluyor. Bugün de tam da böylesine var olana odaklanıp mucizelerin peşinden giden, mücadeleyi hiç bırakmayan inatçı bir kadın öyküsü, başarılı bir kadın öyküsü programımızın konuydu. Sevgili Beril Tokcan'a bir kere daha teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programıyla açık radyo mikrofonlarından yine sizlerle birlikte olacağız. Sizler de yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programına konuk olmak isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından ...bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, programı istediklerimiz Tuğçe Günalan... ...ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışan ...değerli arkadaşlarımla birlikte... ...sizlere sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları